3 Mart 2018 Bursa Arifane Elim Derneği ve Uzubil Nihimin Şeydanı Rijim Bismillahi R Rahmani R Rahim Wal Asr Insana Ve Amelus Salihat Ve Tawasau Bil Hapt Ve Tawasau Bil Sabr Sadaqallah alemin Alhamdulillahirabbil Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye dersimizde Geçen hafta 14. bölümden kalmıştık Konu başlığımız düşmanla karşılaşma anında Savaşların idaresi ve orduların tertibi beyanındadır Bu konunun devamı 348 Ey Kerim Efendi olan ruh Düşmanın olan iblisin bütün hayırlı isteklere seni teşvik etmesi ve hırslandırması böyle bozuk maksatlara dayalıdır ve şeytanidir. Elbette bozuk bir maksadı vardır diyerek o hayırlı işten yüz çevirme. Örneğin sana der ki sadaka ver halk görsün ve sana kerim desinler yahut halkın sana emanet ettiği mala tecavüz etme ki halkın bakışında muhterem olasın. Ve işitenler seni övüp sena etsinler der. Sen bunları hak için değil, halk için yapsan bile şeriatın makbul saydığı bu amellerde ihlas yoktur. Bundan dolayı Allah indinde mükafatı yoktur diyerek terk etme. Böyle diyerek şeytanın bu aldatmasına gelerek terk etme bunları diyor. Eğer terk edersen muhlisi battal yani amelsiz bir muhlis olursun. Çünkü riyakarca amel eden bir kimse amelsiz mühlisten daha güzeldir. Çünkü amel halis olmasa yani hak için olmayıp halka hoş görünmek için olsa bile madem ki o amel şeriata uygun olan bir ameldir ona devam edildiği vakit elbette kalp için bir nur oluşturur. Ve o nur bir an gelir sahibini ihlasa döndürür. Ve ihlası sebebiyle de geçmiş Riyakarca amellerinin hepsi Allah indinde makbul olur. Ve düşman nakillerinin boşa gittiğini görmekle çok mahzun ve üzüntülü olur. Çünkü o biçare seni o mülkünü bozmaya çalıştığı halde seyyiat ve hasenata çevirilir. Ey Kerim Efendi olan ruh bunu böyle bil de her ne kadar riyakarca da olsa şeriata uygun olan amelleri kendin terk etme. Düşmanla karşılaştığım vakit ordunun tertip şekline gelince hani bazısı diyor ya işte namaz kılıyorum ama işte kendimi veremeden kılıyorum robot gibi kılıyorum ya kendi kendime durdum düşündüm dedim ki ya böyle kılmaktansa hiç kılma kendini vermiyorsun onun huşusunu yakalayamıyorsun bari hiç kılma o zaman bunun kıldığının ne anlamı var dedim diyor ondan sonra bıraktım namazı diyor böyle bunlar yanlış şeytanın yine oyunu tuzağı oluyor yani. Sen belki takviden kılarsın ilk önce ama yavaş yavaş ilim öğrendikçe amel sahileştikten sonra tahkikata dönmüş olur o iş evet düşmanla karşılaştığın vakit ordunun tertip şekline gelince bunu önceki bölümde izah ettik bundan dolayı oradaki beyanlarımız yönüyle sen seçkinlerin olan kuvvetler ile kalpte ol yani ordunu kumanda etmek için kalp, kalp yerinden ayrılma diyor kalpte bulun bizzat savaşa girme Ön safa girip de düşmanla savaşmaya girme katte bulun Onun kumanda et diyor Geçen bölümde anlatmıştı ya Bu vaziyet Görünüşü düşmana korku veren bir vaziyettir Çünkü bu manzaranın verdiği korku sebebiyle Allah Teala onu Kadgaha hücumdan uzaklaştırır Ve ebeden bizzat Seninle çarpışmaya cesaret edemez Ve o ancak sana karşı hile ile Hainlik yapmayı ister Nitekim hileleri yukarıda izah edildi ve muhakkak onun çarpışanları yani yardımcıları olan kuvvetler ancak mülk ile beraber yani senin izafi kesif vücudunda olup o kuvvetler senin lehine ve aleyhine dönebilir. Örneğin gazak kuvveti ve şehvetle ilgili kuvvet ve hayvani nefs hep senin vücudun ile beraberdir. Bunlar senin aleyhinde olarak düşmana yardım edebilecekleri gibi... Senin lehinde olarak da düşmana muhalefet edebilirler. Aleyhine oldukları vakit şeriat ölçüsüne vurarak reddedersin. Ve lehine oldukları vakit yine şeriat ölçüsüyle bu sefer kabul edersin. Ve düşmanla karşılaşma anında savaş için ordularının tertip edilmesini ve savaşma usulünü ayrıntılı bir şekilde anlatmak ve bunların inceliklerinin genişliği acele yazılmış olan bu Risale'yi zorlar. Ve zaten yukarıda beyan edildiği üzere düşmanın bizzat çarpışmaya cesaretinin olmamasından dolayı bu incelikleri geniş ve ayrıntılı bir şekilde anlatmanın faydası da yoktur. Yalnız hududun muhafazası için orduların tertip edilmesi hakkındaki bilgiler önceki bölümde kısa bir şekilde beyan edilmiş idi. Bu yeterlidir. Düşmanın işi gücü seni hileyle aldatarak helak etmektir. Bundan dolayı senin bakışının gayesi Hainlik ve hile mevzilerinden kendini korumaktan ibarettir. Yani düşmanının herhangi bir hususta nakilleri olunca onu ilim vasıtasıyla tetkik etmen ve hilesini def etmen gerekir. Çünkü onun hilesi de zayıftır. Nitekim Hak Teala Hazretleri Nisa 76'da muhakkak şeytanın hilesi zayıftır buyurmaktadır. 15. Bölüm bu mertebe sayıların galip olduğu sır beyanındadır ve onu tembih içindir. Bu 15. bölüm bir sırrın beyanında ve o sır üzerine akılların bakışını çekicidir ki, içinde bulunduğumuz bu şehadet mertebesinde sayıların hükmü o sır sebebiyle galip olur. Bilinsin ki muhakkak sayı, vücutta ve varlık içinde Allah Teala Hazretlerinin sırlarından bir sırdır. Ve Kur'an'da talak 12 O Allah ki yedi kat gökleri halk etti. Burada göğün yedi kat olduğunu beyan ediyor. Tevbe 36 Muhakkak Allah'ın kitabında ayların sayısı Allah'ın indinde 12'dir. Demek de yine hac 47 ve ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız bin sene gibidir buyurulmakta. Ve benzeri ayet-i kerimeler ile şerefli şeriatta sabah namazının iki ve öğlenin dört ve akşamın üç rekat olması ve namazın beş vakitte farz oluşu ve benzeri sayısal hükümlerin zikredilmesi bu sayıların manalarından dolayı olmuştur. Burada hepsinde bir hikmet var diyor yani. Bu sayılar vücut sırrı olduğu için Ashab-ı Kiram Hazeratı tarafından sabah namazının niçin iki rekat ve akşamın niçin üç rekat olduğu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sorulmamıştır. Ashab bunu sormamıştır. Çünkü bu sır terakki edip yükselen nefslerin her birerlerine hak tarafından açılan ledünni ilimlerdendir. Ve böylece Allah Teala Hazretleri Zariyat 49'da ve biz her şeyden çift halk ettik buyurmakta. Yine Fusület 9, yeryüzünü iki günde halk etti. Yine Fusület 10, onların rızıklarını dört günde takdir etti. Hud suresi 7, gökleri ve yeri altı günde halk etti. Yaratılma altı günde oldu ve Zümer 6 sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan onun eşini ve sizin için enandan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir halktan sonra başka bir halk edişle üç karanlık içinde halk eder. Yine Bakara 196 Fakat kim bunu bulamazsa o zaman 3 gün hacda döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki bunların tamamı 10 olur buyrulmakta. Yine Tevbe 36 Muhakkak ayların sayısı Allah'ın indinde 12'dir. Ayet-i kerimelerinde beyan buyurulduğu üzere 2'den 12'ye kadar çeşitli mevcutları halk etti. Neden? 12'den 12'ye kadar sıralanıyor bunlar farklı farklı ayetlerde şimdi onu açacak. Ve sayı mertebelerinin nihayetini belirtti. Sayı mertebelerinin nihayeti 12'dir. Çünkü sayı mertebeleri 4'tür ve onlar birler, onlar, yüzler ve binler. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Artıkça bu bu katlara göre artmakta. Ve 4 en kamil sayıdır. 4 ile alakalı geçen haftaki sohbetimizde izahatlar olmuştu hatırlarsanız. Ve bu sayı mertebelerinden her birinin nihayeti 9'a kadardır. 1'den 9'a kadardır. 9 tamam olduktan sonra tekrar başlar. 10 dedikten sonra 11, 12 diye tekrar tekrar başlıyor. Yani tek haneli sayılar 1'den 9'a ve onlar hanesi 10'dan 90'a ve yüzler hanesi 100'den 900'e ve hanesi binden dokuz bine ve on binden doksan bine ve yüz binden dokuz yüz bine ve dokuz yüz binden dokuz yüz doksan dokuz bine kadardır. Ve ondan sonra milyon gelir. Ve milyon binlerin tekrarlanmasından ibarettir. Ve Arapçada milyon yerine elfü elf tabiri kullanılır. Ve Fransızca'da milyon kelimesi bin manasına olan mil kelimesinden türemiştir. Milyar dahi böyledir. Ve biz halk etme işinde sayı mertebelerinin nihayeti ancak 12'dir dedik. Sonu 12'dir. Çünkü insani alemin oluşumunun nihayeti 12'dendir. Çünkü insan 4 esaslardan yani katı, sıvı, gaz ve normal vücut ısısı yani ateş, hava, su toprak, ateş Müthim dediğimiz Allah önsular. ibaret olan 4 rükünden ve 4 doğrulmuştan yani safra, kan, sevda ve balgamdan ibaret bulunan dört karışımdan ve nefis, akıl, insan ve mertebeden. Burada da burada da dört var bakın. Nefis, akıl, insan ve mertebeden terkip olunmuştur. Nefisten kasıt hayvani nefis. Ve akıldan kasıt nefs-i natıka, yani konuşan nefs. Ve ruhtan ve insandan kasıtsa hayvanın nefis ile nefsi natikanın bütün hepsidir. Ve mertebeden kasıt da nefsin kamil nefse ve diğerlerine kadar olan mertebeleridir. Nefis mertebeleri saymıştık ya 7 mertebe. Ve aynı şekilde aklın maaş yani geçimlik akıl ve maat yani ileriyi gören akıl ve aklı küle kadar olan mertebeleridir ve insanın insani hayvan mertebesinden insani kamil mertebesine kadar olan mertebelerdir dereceleri ve bir sınıf insan bu sayıların sırları üzerine meşgul olup onlardan birçok ilimler çıkarırlar ki matematik ilimleri bunların içindedir ve bu matematik ilimleri ile meşgul olanlar bu ilmin işaretleriyle vahdeti vücudu ve vücudun sonsuzluğunu idrak ederler ve bu ilmin şerhi uzun ve burada konumuzun dışındadır. Bundan dolayı biz konumuza geri dönüp deriz ki muhakkak bir fi yani de vasıtasıyla değil val yani ve vasıtasıyla benzeri üzerine yüklenirse ikinin vücudu ortaya çıkar. Yani de ikiyle değil vasıtasıyla değil ve vasıtasıyla yüklendiği zaman ikinin vücudu ortaya çıkar diyor. Yani de bir Dediğimiz zaman yine 1 olduğu için sayı oluşumunda fi yani de bir de derken de'nin vasıtalığına müracaat etmekteyiz. Belki sayı oluşturma kastıyla 1'e 1 bir ilave etmek için val yani ve kullanılarak 1 ve 1 dediğimiz zaman 2 eder deriz. Matematiksel şekillerde val yerine artı işareti kullanılmakta olup 1 artı 1 2 diye yazarız ve aynı şekilde 1 2'ye vav vasıtasıyla ilave olursa 3'ün vücudu ve 3 üzerine ilave olursa 3 ve 1 denilirse 4'ün vücudu ortaya çıkar. Eğer biri 1000 sayısından çıkarırsak 1000 mertebesi bozulup başka bir sayı peydahı olur. Bundan dolayı bir asıldır ve bütün sayıların menşeidir. Evet burada bir asıldır. Ve bütün sayıların vücut bulmasının menşeidir. Ve 2, 4, 6, 8, 10, 12 gibi çift sayıların ilki 2. Çift sayıların ilki 2. 3, 5, 7, 9, 11, 13 gibi tek sayıların ilki de 3'tür. Demek ki tek sayıların ilki 3, çift sayıların ilki 2. Evet. Şu halde iki sayısı ne kadar çift sayı varsa... Hepsinin aslıdır Ve 3 de Bütün fert ve sayıların aslıdır 3 de tek sayıların aslıdır Çift sayılar Tek sayılar üzerine Tabi öncelikle öncelikli olmuştur Çift sayılar tek sayılar üzerine önceliklidir Tekin çift üzerine önceliği Mümkün değildir Çünkü birden sonra 2 gel geldiği için ne oluyor Çift sayılar tek sayılara göre Önceliği var Örneğin 2'den evvel 3'ü ve 4'ten evvel 5'i bulmak mümkün değildir. Bundan dolayı çift ve tek tabii tertip üzeredir. Kendi sıralarında birini bulmadıkça diğerine geçmek mümkün değildir. Örneğin 3'ten evvel 4 dört ve 4'ten evvel 5 bulunmaz. Bu esas karar kılınca sayının çift ve tek içerisinde mahsur olduğu anlaşılır. Ya çifttir ya tektir. Şimdi sayıların hükümran olduğu mevtin şehadet mertebesidir. Çünkü şehadet mertebesi çokluklar alemidir. Ve çokluklar aleminde sayıların etkileri olduğunu izaha kalkışmak dahi anlamsızdır. Ve çokluklar adetlenmeyi gerektirir. Çokluk zaten adı üzerinde. Böyle olunca bu şehadet mertebesinde bazı mevtinlarda... Tek sayı çift sayıya ve bazılarında çift sayı tek sayıya galip olur. Örneğin eşyayı tekvinde yani var etmede, yaratmada çiftlilik tabii öncelik ile öne geçmiş ve bütün var edilenler üzerine galiptir. Çünkü tekvin yani var etmede bir taraftan zat ve diğer taraftan şeyin şeyliği lazımdır. Çünkü var edecek bir zat lazım bir de şeyin şeyliği lazım. Dolayısıyla çift oluyor Ve çift sayıların aslı ikidir Bundan dolayı var etmede bu asıl üzerine dayanmaktadır Yani ikiye dayanmaktadır Zat var eden zat ve şeyin şeyliği Ve ondan sonra eşyanın tekevününde Yani vücuda gelmesinde ferdiyet galip gelir Çünkü eşyanın vücuda gelmesi Üçlü ferdiyet üzerine dayanır Üslü tekli üzerine dayanır ve üçlü ferdiyet de hak tarafından zat, irade ve söz. Çünkü yaratma yapacak bir zat lazım. Ve o zatın o yaratacağı şeye iradesi ilişmesi lazım. Ve söz yani kün, ol sözü olması lazım. Demek ki üçlü ferdiyet dediğimiz bu oluyor. Zat, irade, söz. Ve şey tarafından da hak tarafından buydu. Zat, irade, söz. Şey tarafından yani yaratılan mahluk tarafından ise bu üçlü ferdiyet nasıl oluşuyor? Şeyin ilahi ilim mertebesinde yokluğu halinde sabit olan zatı Şeyin, o şeyin ilahi ilim mertebesinde yokluğu, henüz yoklukta, yokluğu halinde sabit olan zatı Kün, ol sözü, işitmesi, bu sözü işitmesi ve emre uyması. İşte üç ferdiyette bunda bu şekilde gelişiyor. Nitekim Hak Teala Nağul suresi 40 Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman Bizim sözümüz ona sadece Ol dememizdir O hemen olur buyurmakta Şimdi 3 üç, üç'e karşılık Gelmekle yani hak tarafındaki 3 Ferdiyet Yaratılmış tarafındaki 3 ferdiyet Karşılık gelmekle eşyadan her biri Kendi nefsini hakkın Vücudunda ve hakkın Vücudu ile var eder Burası mühim iyi tefekkür edelim burayı üçe karşılık gelmekle eşyadan her biri var olan her şey kendi nefsinin hakkın vücudunda hakkın vücudu ile var eder Mesela bu zaten hakkın vücudunda hakkın vücudu ile var eder aynı kelime <gülüyor> ve aynı şekilde insani kesif vücut mertebesinde de bu esas geçerlidir şöyle ki <gülüyor> insana kendi hevasıyla ve başkalarının hevasıyla savaşmak vaciptir ve savaşa girişen insan ya mübah veya asilik olan bir hususta hevasıyla savaşır. Ya mübah kılınmış bir konuda ya da Emre asi gelinen bir konuda savaşır hevasıyla. Bu şekilde çift teke galip olur. Çünkü insan bir tek ayin olup ferttir. Fakat aklı hevasıyla savaştığı için bu ferdiyetin hükmü kalmaz belki vücudunda olan bu savaşta ikinin hükmü geçerli olur. Ve eğer insan kamil ve irşada ehil olup kendi müritlerinin hevasıyla bir mübah hususta savaşırsa o vakit tek çift üzerine galip olur. Çünkü şeriat hükümleri mübahı men etmemiştir. Ve şeriat ikilik üzerine dayalıdır. Şeriat ikilik üzerine dayalıdır. Çünkü şeriat bir taraftan hak ve diğer taraftan kul ve arada resul ve mertebelerini ve melekler ve kitap ve emir ve yasak gibi vasıtaları gerektirir. Bunlar ise çokluktur. Evet. Şimdi nefsleri kemale erdirme kastıyla bir insanı kamil müridin hevasının müsa şeriatın müsaade ettiği mübahlara karşı neylini kırarsa insanı kamil bu müridin hevasını şeriatın müsaade ettiği mübahlara karşı meyilini kırarsa fert olan insanı kamil çift üzerine galip olmuş olur eğer şeriatın men ettiği asilikte savaşırsa o vakit fert olan insanı kamil ikilik üzerine dayalı şeriatın hükmü altında olmakla çift teke galip olur bunun sebebi şudur ki tevhid ikidir evet şimdi tevhidin bu şekilde açıklıyor tevhid iki çeşit tevhid vardır diyor birisi ehadiyet tevhidi ki, hakkın zatını birlemekten ibarettir Hakkın zatını birlemek ehadiyet tevhididir Ve bu tevhid İslami ümmetten olan asilerin tevhididir Evet İslami ümmet ama asiler Bunlar hakkın zatını birler Ve o bozuk asıl üzerine oluşmuş olan geçerli tevhiddir Evet bu tevhid geçerlidir diyor Her ne kadar bozuk asıl üzerine oluşmuş olsa da Bilinsin ki bu kitabın çeşitli yerlerinde de şerh edildiği üzere hakiki vücut birdir. Evet bunu bütün sohbetlerimizde dile getirdiğimiz gibi gerçek vücut, zatın vücudu birdir. Var edilmişlerin vücudu bu hakiki vücudun tenezzül mertebelerinden başka bir şey değildir. Tenezül etmiş oluyor. Farklı farklı mertebelerde çokluk bundan ortaya çıkıyor. Aslında bir vücut vardır. Bundan dolayı hakiki vücudu bu eşyanın ötesinde aramak ve hazır iken onu gaip saymak bozuk bir inanç esasıdır. Aynen. Ve insani inancın esası bütün amellerinde asıl olduğundan bu bozuk inanç esası bozuk bir asıl olur. Fakat hakiki vücudun zatını birlemek geçerlidir. Bundan dolayı İslami ümmetten olan asilerin eşyayı her bir yön ile hakkın gayrı görüp haktan ayrı görüp sadece zatını tevhid etmeleri bozuk azıl asıl üzerine oluşturulmuş olan geçerli bir tevhid olur. Her ne kadar böyle bu asiler eşyayı haktan gayrı görmekle birlikte hakkı tevhid etseler de bozuk asıl üzerine bir tevhid olmasına rağmen tevhid burada geçerlidir diyor bu ehadiyet tevhididir. oluyor ve tevhidin diğeri ise ferdaniyet tevhididir evet bu şimdi kamillerin tevhidi ferdaniyet tevhidi neymiş, onu anlatıyor bu da hakkın vücutta fert oluşudur çünkü hakiki vücut onun varlığı olduğu gibi izafi vücutlar da onun varlığıdır kendinden kendinden <gülüyor> nitekim Kur'an-ı Kerim'de hadit 3 Hüvel, evvel, vel ahiru ve zahiru vel batın. Evet, o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bize göre. Buyrulmuş ve varlıkların hepsi kendi vücuduna katılmıştır. Ve bu tevhid Muhammed ve Musa Aleyhisselam'ın ve ariflerin ve İslami ümmetten olan alimlerin tevhididir. Ve bu geçerli asıl üzerine oluşturulmuş olan geçerli tevhiddir. Kamil tevhid budur. Çünkü geçerli olan zati tevhid ile yine geçerli olan vücudun ferdiliğini toplamıştır. İkisini bir araya toplamıştır. Ve ferdaniyet tevhidinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile Musa aleyhisselamın zikredilmesi bu zevkin onlarda galip gelmesinden dolayıdır. Onlarda daha çok açığa çıkmıştır. Zuhura gelmiştir bu zevk. Musa Aleyhisselam ile tabi en üstü Resulullah Efendimiz bir de Musa Aleyhisselam'da da bu zevk galip gelmiştir diyor. Diğer nebilerin ise zikredilmemesi bu zevkten mahrumiyetleri sebebiyle değildir. Bu zevke eremedi diye değil o diğer nebiler, peygamberler. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zevkin en kamiliyle zevklenen yani bizzat hakikatini yaşayandır. Nitekim şuna şöyle buyurmuştur eğer ipinizi uzatsanız Allah'ın üzerine düşerdi demiştir İşte bu hakikati dile getirmek babında söylenmiş bir söz yine bu Allah'ın elidir demiştir yine beni gören muhakkak hakkı gördü buyurmuşlardır ve Musa aleyhisselam da Araf 143'te geçtiği üzere Rabbim göster kendini seni göreyim Dediğinde Hak Teala Lenterani Yani Araf 143'te Beni asla göremezsin Buyurmakla beraber Tur'a tecelli ettiğinde turdağına Musa Aleyhisselam'ın Kendinden geçip bayılıp Sonra ayıldıktan sonra Araf 143'te yine geçmekte Subhaneke Tubdu Yani sen sübhansın Sana tövbe ederim demesini müşahade zevkine ulaşmaya ve vücut sırlarına vakıf olmaya delildir Musa aleyhisselam ve aynı şekilde Hak Teala hazretlerinin Cenab-ı Musa'ya hasta oldum ziyaret etmedin ve acıktım beni doyurmadın buyurması onun ferdaniyet tevhidine kuvvetli delildir hasta oldum beni doyurmadın beni ziyaret etmedin acıktım beni doyurmadın demesi Şimdi dereceleri üzere bu zevklenmeye yani bizzat hakikatinin yaşanmasına nail olan İslami ümmetin arifleri ve alimleri dahi ferdaniyet tevhidi üzerindedirler. Bu izahlardan anlaşılır ki ehadiyet tevhidi her bir mevtunda yani insani alemin emmare, levvame, mülhime, mutmainne ve diğer mertebelerinde her bir insan üzerine galip olur. Görülebilir bu ehadiyet tevhidi. Ve hakkın zatını gerek asi, gerek itaatkar olsun tevhid etmeyen bir fert yoktur. Bundan dolayı bu tevhid sahipleri bir olan hakiki vücudun ferdiliğini idrak edemedikleri için vücut aleminde kendi düşmanları olan hevalarının hükümlerine tabi olmaktan kurtulamazlar. İşte bunu başaramayınca hevaya tabi olmaktan kurtaramazlar kendilerini. Böyle olunca bu tevhidin düşman olan hevayi kendi üzerlerine çekmesinden sakınıp kendini korumak lazımdır. Fakat ehadiyet tevhidi ile ferdaniyet tevhidini cem eden bir kamile göre bu ferdaniyet tevhidi bazı mevtinlarda galip olur ve bazı mevtinlarda mağlup olur. Yani mertebelerde diyor. Bazılarında galip olur bazılarında mağlup olur. Şu halde onun galip geldiği mertebede onu gerekli kılmak ve mağlup olduğu vakitlerde de hadiyet tevhidini gerekli kılmak lazımdır. Her sohbette bile getirdiğimiz mertebeleri bilmek mevzusu. Bilinsin ki insan-ı kamilin halleri muhteliftir. Çeşit çeşittir. Bazen bakışında hakikat ve bazen şeriat galip olur. Bazı meselelere hakikat cihetiyle bakar, ona göre muamele eder. Bazen de şeriat mertebesinden bakıp o, muamele. Ortamla göre diyoruz. Tabii mertebelikte mertebe Yani muhatabı hangi mertebedense ona göre muamelede bulunmak. Mertebeleri bilmek. insan ehli olmak dediğimiz şey bu işte. Nabza göre şerbet. Nabza göre şerbet denilen mevzu evet halk arasında bu oluyor. Hakikat şeriata galip olduğu zaman tek çift üzerine galip olur. Hakikat şeriata galip olduğu zaman hakikat zorretti mi ondan açığa çıktı mı? O zaman ne oluyor? Tek çift üzerine galip olur. Bunun için eğer hakikat zahir olursa elbette şeriat batıl olurdu demişlerdir. Ve şeriat galip olduğu vakit bu sefer çift tek üzerine galip olur. Nitekim Nefahatül Üns'te anlatılmaktadır ki iki Kamil Veli sefer esnasında Böyle bir hikaye anlatmaktadır diyor. İki kamil veli bir sefer esnasında bir yerden bir yere yolculuk yaparken tavla oynamakta olan bir gruba rastlarlar. Birisi bu velilerden birisi derhal onlara uyarak oyun oynamaya başlar. Oyun bittikten sonra yollarına devam ederler. Bir müddet sonra yine tavla oynayan başka bir gruba rastlarlar yolculuklarında. Bu defa daha önce tavla oynamış olan o veliden olan zat o tavla oynayanlara gelip yanlarına hiddetle niçin oyun ile meşgul oluyorsunuz diye kızarak oyunlarını bozar. Aralarında çekişme çıkar. Daha sonra oradan ayrılıp yine yollarına devam ederler bu iki veli. Devam ettikleri sırada arkadaşı önceki ve sonraki halinden veliye sorar. O zat-ı şerif de cevaben der ki, hakikat bakışıyla baktığım zaman iş önceki gördüğün gibi olur. Ve şeriat bakışıyla baktığım zaman sonraki gördüğün gibi olur. İşte bu zatın önceki hali ferdaniyet tevhidinin galip gelmesi ve ikincisi ise, mağlubiyeti halidir ki ferdaniyet tevhidinin mağlubiyeti halidir ki bu mağlubiyet halinde ehadiyet tevhidi gerekli kılınmıştır. İşte onda da şeriata göre hareket etmiştir. Cenab-ı Şeyh-i Ekber Üsbü üyelerinin pazar günkü virdinde ferdaniyet tevhidine işareten der ki ehadiyet aynında benim vücudum olmadığı halde bakın şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. Ehadiyet aynında benim vücudum olmadığı halde ben seni nasıl tevhid ederim benim vücudum senin hakiki vücuduna bağlı olan bir vücut olup hakikatte benim suretimle ve her bir şeyin suretiyle zahir olan sensin buyurur ve yine bu sözün devamında bak şimdi bu, bu mertebede bunu söyledi <gülüyor> devamında şimdi mertebe değişti evet. ehadiyet mertebesinden şimdi bakmaya başladı mevzuya o zamanda şöyle diyor ben seni nasıl tevhid etmem ki tevhid kulluğun sırrıdır çünkü benim kulluksal vücudumun açığa çıkması ehad olan zatın bilinmesi ve onun tevhidi içindir burada ayrıldı kur Rab ayrıştırdı burada ben kulum diyorum nasıl? Bu, burada şeriattan baktı evet. hayır şeriattan, şeriattan. önce kimde hakikatten baktı mertebeler ayrı, değişiyor bakın Kitabın yazarı Hazreti Şeyh'e ekler buyururlar ki Bu bölüm çok büyük sırları içine almıştır Yok. Biz kısa kesmek maksadıyla bu sırların tafsilini bıraktık Çünkü o sırların bazılarından bazı şubeler doğar Ve o bazıları anlamak bazılarının anlaşılmasına yani bir takım bilgiler verilmesine bağlıdır Ve bu işaret ariflere yeterlidir Gerçekten yukarıda bir nebze şerh ve izah edilen sırları layıkıyla anlamak için Cenabı şeyh Ekber'in yüksek eserlerini ve bu cümleden olarak füsusul Hikemi ile Fütuhat-ı Mekkiyesini incelemek lazımdır. Zaten bütün bu sırları anlattığı eseri meşhur eserleri işte bu ikisi. füsus Hikem ve Fütuhat-ı Mekkiyesi. Biz Fütuhat-ı sohbetini işte yaklaşık 5 yıllık bir zamandır elhamdülillah yapmaktayız. Allah nasip ederse inşallah onu bitirdikten sonra da Füsus'un ikem sohbetine geçeceğiz. Bütün bu sırlar buralarda bu kitaplarda zaten detaylı anlatmaktadır diyor. Bu bölümde bu yüksek eserlerindeki izahları aktarmanın mümkün olmadığı ortadadır. Şerhte de bu kadar izahat ile yetinilmiştir. Anlayanlar anlar. Anlamayanlara bunların ön bilgilerini öğretmek gerekir. Bu mevzuların daha detaylı açılımını Yine ne demek olduğunu fütüatimek diye sohbetlerimizin birinci sohbetinde ilk birinci sohbetinde detaylıca anlatmıştık. Ayrıca yine YouTube'da yüklü bulunan e, hakikat ve marifete hakikat ve marifete dair diye bir 6 tane sohbetimiz var. Onlarda da bu mevzu burada anlatılmak istenen mevzuyu tavsiye bir şekilde işlenmiş orada açıklanmış vaziyettedir internet üzerinden takipçiler oradan takip edebilirler onları da dinleyebilirler onu da belirttikten sonra devam ediyoruz 16. bölüm mevsimlere göre ruhaniyet yani ruh için gıda tertibi beyanındadır bu 16. bölüm senenin ilk bahar yaz sonbahar ve kış mevsimlerinden ibaret olan 4 bölümünde bakın burada da 4 tane yine 4'e geldik değil mi? 4 tane mevsim var 4 bölümünde cisim nasıl ki mevsime uygun çeşitli gıdalar ile takviye edilirse, bu mevsimlerde ruh içinde her bir mevsime göre çeşitli gıdalar tertip edilmesi gerektiğini beyan eder. Ruh içinde, nasıl ki cisime her mevsime göre uygun gıdalar yenmesi gerekiyorsa, ruh içinde bir, bu mevsimlerde bir gıda tertip etmek gerekir diyor. Neymiş bakalım bunlar? Bilesin ki muhakkak cisim için gıda, her bir gıdalanının devamlılığı ve yaşaması için Hak Teala tarafından konulmuş olan bir sebeptir. Bu sebebin konulması da hakim şerefli isminin gereğidir. Hakim şerefli isminin gereğidir. Çünkü madem ki insanda açlık dediğimiz bir hal vardır, eğer böyle bir sebep olmasaydı, insan kendisinde böyle bir hal ortaya çıkınca bunu ne şekilde def edeceğini bilemeyip hayrette kalırdı. Fakat acıktığı zaman Açlığını gidermeye sebep olan gıdayı bilişi yönüyle bu sebebe teşebbüs eder. Ve acıkan kimse bu alemde gıdadan yana ihtiyaçsız olamaz. Ve bunun olamayışı zahir alemde her bir grubun ve bilhassa tabiatçıların bakışında sabittir. Yani gıda almak zorundadır. Bu sabittir tabiatçıların bakışında. Fakat bizim ile yani tasavvuf ve hakikat ehli ile Bakışları alemin dış görünüşüne yönelmiş olan tabiatçılar arasında eşyanın yeterli miktarda gıdaya olan ihtiyacı hakkında bir fark vardır. Bize göre gıda adi bir sebepten ibarettir. Bundan dolayı biz deriz ki gıdalanan aylarca ve senelerce gıda kullanımını terk etmiş olsa bile yaşayabilir. Ve gıdalanan cisimde bir şekilde hayatın tabiatı olan rutubet ve sıcaklık da devamlı olarak kalır. Yani yeme ve içme olmaksızın onun vücudunda rutubet ve normal vücut ısısı bulunur. Çünkü hayatın devamı gıdadan değil. Belki Hak, Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin gıda ismi arkasında hayatı halk buyurmasındadır. Bundan dolayı <gülüyor> Hak Teala onu gıdalandırdıkça ve onda hayat halk ettikçe gıdalanmış olan kimsenin cisminde hayat baki kalır. Ve böyle bir kimse gıda kullanmaksızın yaşar. İşte bu hüküm tabiatçıların havsalalarına sığmaz. Tabiatçılar yani akıl yoluyla bu işe bakalanlar bunu idrak edemez, kavrayamaz. Bunu hayal ve efsane zannederler. Hiçbir gıda almadan yaşamanın mümkün olmadığını iddia ederler. Fakat bu şekilde ömür geçirmiş olan hakikat ehlinin menkübeleri çok yaygındır bu konuda. Aynen. Ve bu hal hakikat ehli indinde zevkan yani bizzat yaşanmasıyla sabittir. Tabiatçılar bu yaygın olan menkıbelere de inanmazlar. Onlar İntlerinde olan yemekleri Hayatın varlığına sebep görürler İşin hakikati ise böyle değildir Nitekim Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Kendi yüksek hallerini beyanen Şöyle buyururlar beytimde Hak Teala Alimdir ve Resulullah da şahittir ki Benim kuvvetim ve rızkım Allah Teala tarafından gelir Şimdiye kadar 40 yıl geçti ki Ben yemeğe muhtaç olmadım Madem ki bende Rabbimin indinde gecelerim hadisi şerifinin sırrı gözükmüştür. İşte bu sırrın oluşmasının neticesi olarak Allah Teala'nın yemeği benim canıma ulaşmıştır der Mevlana. Ve yine diğer bir başka beyitinde şöyle der. Gece Kabe Kavse'in meyhanesinde olan kimsenin sırf nur olan gözünün içi kavuşmanın mahmurluğudur. O meyhanenin adı Rabbimin indinde gecelerimdir. Ki Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni yedirir içirir. Beni yedirir içirir buyuruyor. Hakikat kelamının nişanı ile nişan vermişlerdir. Çünkü onlar hadis-i şeriflerinde ben Rabbimin indinde gecelerim beni yedirir ve içirir buyurmaktadır der Mevlana. Ve insanın gıda ile yaşamasıyla, gıdasız yaşaması bahsini izah ve ispat için muhalifler ile uzun uzadıya mücadeleye lüzum görmeyiz. Bunu böyle bir şey olmaz mümkün değil diyenlerle münakaşaya girmeyiz diyor. Çünkü tasavvuf ve hakikat yolu muhalifler ile mücadele usulünü kabul etmez. Evet tasavvufta münakaşaya girmek yoktur. Hakkı hakikati söyler, hakikat ehli yoluna bakar münakaşaya girmez illa ispat için uğraşmaz yani belki ondan men eder münakaşadan men eder çünkü tasavvuf ve hakikat yolunda olanlar çoklukları hakkın ehadiyet aynında cem edip gereği gibi kalpleriyle Allah ile meşguldürler bundan dolayı onlar ne gıdayı ve ne de gıdalananı görmezler belki her bir görünme yerinde hakkı görürler Bilesin ki ilkbahar mevsimi hem sıcak ve hem rutubetlidir. Ve sıcaklık ile rutubetlilik hayatın tabiatıdır. Ve insanın hayvani nefsi muhakkak ilkbaharda hareket etmek. Hayvani nefis ilkbaharda hareket etmek ve gezmek ve kırlarda dolaşmak ve ferahlanmak için kuvvet bulur. Bunları ister yani ilkbaharda insanda hareket etmek. Neden? Neden? Kan sıvı, yani şey olarak da, e, biyolojik olarak da kandali sıvılma e, koyuluktan daha sıvı hale geçme olduğu için hareket ihtiyacı doğuyor insanda. Hareket etmek, gezmek, kırlarda dolaşmak, ferahlamak için kuvvet bulur kendinde. Bu istek oluşur. Ve bu hali herkes ilk ilkbaharda kendi vücudunda hisseder. Çünkü bu haller bütün hayvanat ve bitkiler hakkında tabii hareket zamanıdır her şeyde var, bitkilerde de var, hayvanda da var bu hareket işte hayvani nefs tabii hareket zamanı olan bahar sebebiyle haz duyar müridin hayvani nefsi bu zamanda eğer baharın tabiatına benzerse hata eder müridin hayvani nefsi bu zamanda böyle tabiata eder de böyle hareketlenmeye kalkışırsa hata eder çünkü mürid hayvaniyet ve tabiat mertebesinden insaniyet ve hakikat mertebesine yükselmeye niyet etmiştir eğer bahara benzerse fiili niyetine aykırı olur ve sufilikte kalıp yükselemez bu sebep o mertebelerden yükselemez diyor fiili niyetine aykırı olur çünkü fiilde harekete geçme oluşuyor ey kerim efendi olan ruh vücuda getiricin olan Allah Teala'dan sakın ve vücuda gelme sebebini iptal etmeye kalkışma. Zamanın kendi tabiatı ile sana bitkisel ve hayvani sıfatlardan bir şey verdiğini ve kendi memleket ehlinden yani kuvvetler ve ve olanlardan bazılarının tabiatını baharın tabiatına benzer gördüğün vakit o azalarından bazılarının tabiatını baharın tabiatına benzer gördüğün vakit sen Hayvani nefsini ve kuvvetlerini Ve ağza ve organlarını Bu tabiatlarına bırakma Yardımcın olan akla Emret kendisine Hizmetkar olan Tefekkür kuvvetine Hafıza kuvvetinde nakışlı ve muhafazalı Olan şeri işleri almasını Emretsin Örneğin hafıza kuvvetinde Baharın tabiatının hilkatindeki Sır ve hikmeti beyanen Hak Teala'nın Kuran-ı Kerim'de buyurduğu Şu ayeti kerimeler Muhafazalıdır Nur 44 Bunda basiret sahipleri için ibretler vardır Basiret sahipleri için ibretler vardır Hac 5 Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir Buyurulmakta. Yine Yunus 24 Ta ki yeryüzünde türlü bitkiler biter ve zemin bezenir ve daha buna benzer nice Kur'an ayetleri. Aklın emriyle hizmetkârı olan fikir bunları hafıza kuvvetinden alır ve bahar mevsimindeki genele dönük ilahi tecelliyi iyice düşünür. Ve böyle bir genel tecelli ile ölüm hesabesinde olan yeryüzünü hakkın nasıl dirittiğini ibret bakışıyla görür. Ve Rum 50'de geçtiği üzere. İlahi rahmetin eserlerine bak ki öldükten sonra yeryüzünü nasıl diriltir. İşte bunun gibi elbette ölüleri de diriltir ve o her şeye kadirdir. Ayet-i kerimesinin yüksek ifadesinden kıyamet gününde yeryüzünün değişiminden sonra ölmüş olan insanların genel bir tecelli ile nasıl diriltileceğine intikal eder. Düşünür bunu tefekkür eder. İşte Hak Teala bu tefekkürleri insani nefs-i natıkanın bahar mevsimindeki hayatı kıldı. Bundan dolayı tabi hareket zamanı olan ilkbaharda nefs-i natıkanın hareketi bu bahar mevsiminde bu zamana uygun olan manevi gıdanın talebinde olur. Ve neticede nefis bir takım zorlu ve ağır mücadeleleri tercih etmeye gerek kalmaksızın edeplenip bu oluşumlardaki sırlardan birçok şeyler öğrenir. Bu tefekkürü sayesinde birçok ağır mücadelere girmeye gerek kalmaz diyor. Örneğin nefis şiddetli mücadeleler ve zorlu riyazat olmaksızın var edilenlerin suretlerine ibret bakışıyla bakmayı ve ilahi sanatkarlık üzerinde tefekkürü ve bu sanat eserlerine baktığı vakit onların meydana getiricisi olan Hak Teala Hazretlerinin sıfatlarına ve isimlerine intikali alışkanlık edinir. Yine burada bir parantez açmak istiyorum. Mutinikli Arabi Hazretleri diyor ki biz bu mertebelere, bu makamlara ağır riyazet ve yoğun ibadetlerle gelmedik diyor. Yani tefekkürün ehemmiyeti burada açığa çıkıyor. Bu alemde enfüsümüzde ve afakta, içimizde ve dışımızda olan oluşumları şöyle derin tefekkür edersek aklı selim bir şekilde Birçok riyazetleri yapmadan dahi o riyazetleri yaptıktan sonra ulaşılabilecek sonuca hallere kişi ulaşabilir ki Multani kebaba de öyle diyor zaten. Biz diyor, bizim yolumuz böyle ağır riyazetler gerektiren haller değil. Ben bu mertebelere, bu makamlara ağır riyazetlerle gelmedim diyor. Demek ki burada ne çıkıyor ön plana? Tefekkürün ehemmiyeti ortaya çıkıyor yani. Akıl seviyinde yapılacak tefekkürün ehemmiyeti. nitekim Hazreti Mısri Niyazi, Niyazi Mısri şöyle buyurmuş Adem'e eşyada esma görünür, cümle esmadan müsemma görünür Bu Niyazi'den de Mevla görünür Adem isen semme veçhullahı bul, kande baksan ol güzel Allah'ı bul Ve nefs-i natıka bu hali alışkanlık edinince kendisine yüksek makamlar bahşeden Risalet Fenah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin değerli sünnetlerine ve şer'i işlere başlayıp onların hükümlerine tabi olmaktan ayrılmamaya gayret eder. Bu bakış ile taakkuk edince artık bahar mevsiminde hayvani nefslerinin Hareketiyle seyir yerlerinde koşan heva ehli insanlar gibi ferahlama ve nehirlerin akışını seyretme ve yeşillikler ve daha önce görmediği yerler ve dağlardaki çiçekleri seyir ve ormanlara gidip gezmek arzusundan kesilir. Bundan vazgeçer, kesilir. Ve mesire yerlerine gitmekten yana aldırış etmez. Üteki insanların gittiği gibi onların gittiğinden aldırış etmez, zevk almaz zaten. Ve çevresindekilere uyarak veya başka zorunlu bir sebeple çıksa bile o çiçekar aleminden ve verimli arazideki ve sahralardaki ve nehirlerin kenarlarındaki sanatkarca yapıldığını gördüğü şeylerin çokluğu üzerinde daima itibar ve fikir ve basiretli olmanın meyvelerini toplar. Yine orada tefekküre devam eder onları görse dahi zorla zorunluluktan dolayı çıksa dahi. E tabi şimdi kişinin ailesi var, ehli var. Çoluğunu çocuğunu gezdirmek onlar istiyor diye götürebilir kişi böyle yerlere. E götürmesi de lazım. Çünkü onun da hakkını vermesi lazım. Ama orada bu onların baktığı açıdan bakmaz. Farklı cihetten bakar. Tefekkür ederek bakar. Burada hep hakka yönelir demek istiyor. Ve Hak Teala'nın ilkbahardaki cemali tecellilerini görüp cennet hakkında ve Allah Teala'nın Evliyası için cennette hazırladığı şeyler Hakkında tefekkür eder Çünkü Bahar zamanı Cennet zamanıdır Esas bahar cennet zamanıdır Ve cennet gerçek hayat yurdudur Nitekim Hak Teala Buyurur ki Ankebut 64 Bu dünya hayatı Dünya ancak Oyun ve eğlencedir Ve ahiret yurdu için muhakkak hayat vardır Eğer bilseler yani bu dünya hayatı gelip geçici bir uğraştır. Ve çocukların oyunu gibi ondan bıkılır ve son bulur bir şeydir. Varlıksal suretlerden herhangi birisine gönül bağlansa zamanın geçmesiyle bozulur. Ve bozulmasıyla gönlün ilgisi gider. Ve dünya hayatının tek düzeliği dolayısıyla usanılır. Fakat ahiret yurdu böyle olmayıp onun suretleri dünyadaki gibi çeşitli unsurlardan oluşmayıp ahiret aleminin basit cevherine uygun bir ruhani maddeden mahluk olduğu için fena bulmaz. Orada can sıkılması yok. Çünkü aynı şey yok. Tekrar yok. Hep farklı. Ve tecellilerin sürekli sebebiyle bir görülen bir daha görülmediğinden bıkmak ve usanmak da onlara bulaşmaz. Cennet ehline. Bundan dolayı cennet ebedi hayat mahalli olup ölüm ve fena orada yoktur. İlkbaharın tabiatı rutubetli sıcaklık olan hayatın tabiatıdır. İşte ilkbahar mevsiminde gördüğü şeyin hepsinde bu şekilde tefekkür ettiği vakit bu tefekkür tefekkür edenin nefsini salih ameller yapmaya teşvik eder. Ve salih amellerin zorluğu ve nefsin hazlarından mahrumiyeti Allah Teala hazretlerinin ben salih kullarım için gözün görmediği ve kulağın işitmediği ve beşer kalbine gelmeyen şeyler hazırladım. Mübarek sözü gereğince daim olan nimetlenmeden umut, umduğu şeyin azametinden dolayı o tefekkür edenin üzerine kolay gelir. İşte bu ilkbahar mevsimi gençlik ve yönelme zamanıdır. İlkbahar Gençlik zamanıdır ve onun ahiri olan sonbaharın hali evveli gibi yani ilk bahar gibi değildir. Çünkü ilk bahar görünme ve sonbahar gizlenme zamanıdır. Tabi işte hayat hayatımız da buna benziyor değil mi? Çocukken ilk bahar zamanı. Ondan sonra olgunluğa erişti yaz. Artık Kemal'e eriştikten sonra o yaz biraz daha ilerledim mi? sonbahar ondan sonra da artık güz geliyor arkasından yani başka şansı yok. Ve görünme gizlenme gibi değildir. Ve insani vücutta ilk baharın karşılığı gençlik ve sonbaharın karşılığı ise ihtiyarlıktır. Ve hiç şüphe yoktur ki gençlik ihtiyarlığa benzemez. Gençlikteki kuvvet ve kudret ihtiyarlıkta gider. Ve yaz mevsimi zamanına gelince o kuru ve sıcaklıktır Ateşin tabiatıdır Ey efendi Bu mevsimde ihtiyarlık hali ve Yaşlılıktan dolayı gücünün yetmeyeceği Amellerden yana Zayıflık hakkında düşün Bu mevsimde düşün Yaz zamanında Ve Hak Teala'nın Tekvir 12 Ve cehennem Kızıştırıldığı zaman Ayetindeki sözüne bak ve cehennem ve şiddeti ve kızgınlığı hakkında düşün ve kıyametin sıcaklığını ve onun susuzluğunu ve insanların havuzdan uzaklaştırılmasını ve terlere garg olmayı o mahşer alanında tefekkür etmeyin senin üzerine galip olması sana yakışır yaz zamanında bunun benzerlerinin bu mevsimde nefsinin gıdası olmak gerekir çünkü Saadet alemine katılman için ona bunlar uygun olur ve bu güzel, saf ve pak bir haldir. Yani ilkbahardan sonra yaz mevsimi gelir ve bu mevsim sıcak ve kuraktır ve sıcaklık ile kuraklık ateşin tabiatıdır. Ey efendi olan ruh bu yaz mevsiminde dışarıdaki halleri bırakıp bineğin olan madde bedenine bulaşacak olan ihtiyarlık halini düşün. Ve yaşının ilerlemesi sebebiyle ve madde bedene gelecek olan zayıflığın ahiret hayatına faydası olacak olan salih amelleri yapmaya engel olacağını tefekkür et. Ve Hak Tekbir suresindeki cehennem kızıştırıldığı vakit ayetindeki mübarek söze bakıp cehennemi ve onun şiddetini ve kızgınlığını düşün. Bunları tefekkür et. Çünkü yaz mevsimi bu halin yüz binde birini zevkan yani bizzat kendinde yaşamayı görmen için konulmuş olan bir mevsimdir. Bundan dolayı bu mevsimde bu gibi tefekkürler senin üzerine galip gelsin. Ve bunlar bu mevsimde nefsinin gıdası olsun. Çünkü bu gibi tefekkürler seni dehşete düşürüp nefsini salih amellere sevk eder. Ve bu ameller nefsinin ahiret yurdunda saadet alemine katılması için ona uygun olur eğer bu mevsimde bu tefekkürlere dalar isen güzel ve saf ve pak olan bir hal içinde olursun şimdi ey muhterem okuyucu bu nasihatler kıyamete ve onun hallerine ve ürküntü veren durumlarına iman edenleredir Bunu buna iman etmeyenlere hitap mümkün değildir kulağında gaflet pamuğu tıkalı olana hiçbir şey kâr etmez çünkü bu inkarcılar hem kendi nefislerinden hem de dışarıdaki hallerden gafil ve habersizdirler. Onlar kendi vücutlarının babalarının vücudunda var olan küçük bir canlı olup nutfe ile anne rahmine aktarıldığını ve anne karnında yavaş yavaş gelişerek cenin haline geldiklerini ve daha sonra azaları tam bir halde annenin vücudundan çıkıp dünyevi hayata karıştıklarını ve daha sonra yavaş yavaş olgunlaşarak bilmediklerini öğrendiklerini ve ondan sonra kemale gelip kiminin şair, kiminin yazar, kiminin mühendis ve kiminin mimar olduğunu ve bunların hepsinin bir takım değişmelerden ibaret olup bundan sonra yine o değişmelerin devam edip gideceğini tefekkür edemeyen düşünceleri sınırlı kimselerdir onların sınırlı düşüncelerine bu değişmelerin öldükten sonra dahi devam edeceğini ve güneş sistemimizin de halen değişimde olduğunu aktarabilmek mümkün değildir. Çünkü onlar dünyevi ilimlerde ne kadar görünüşte zekalarını gösterseler bile yine ahmaktırlar. Çünkü geçerli bir ayırt edicilik sahibi değildirler. Bildikleri şeylerden geçerli neticeleri çıkaramazlar. Mesnevi de şöyle geçer. Böyle bir kimse her ne kadar mutlak zeki olsa bile madem ki bu ayırt edicilik yoktur öylese ahmaktır. Yani sonbahar mevsimine gelince bu zaman üçüncü mevsimdir. Evet şimdi sonbahara geçti. Ve bu mevsimin tabiatı kuruluk ve soğukluktur ki ölümün tabiatı da böyledir. Ölümün tabiatı da soğukluktur. Çünkü ölüm hayvani vücuttaki normal vücut ısısının sönmesiyle gerçekleşir. Ve damarlardaki kanlar donup cesede kurulup gelir. Şimdi ey ruh bu mevsimdeki gıdanın aşağıda beyan edilen tefekkürler olması uygun olur sonbaharda. Ölüm halinin verdiği şiddetli elem dolayısıyla gelecek olan sarhoşluk. Ve ölümün gamları yani vücutta oluşturduğu sıkıntılar ve bu sarhoşluk ve sıkıntı içinde tevhid ile mi yoksa şirk ile mi sonlandırılacaksın? Yani ölüm elemleri içinde düşüncen hak ile mi yoksa gayrı ile mi meşgul olacaktır? Çünkü bu ıstıraplar içinde vücuda gelen elemler ile meşgul olmaktan vazgeçip hakkı ve hakkın huzurunu tefekkür etmek eğer hakkın inayeti olmazsa gayet zordur. Ve bu can çekişme hali içinde düşmanın olan iblis tarafından seni hak düşüncesinden çevirmek için ne gibi şeyler aktarılacaktır? Çünkü vehmi vücutlara alakası olan insanın Sadece bu alakası sebebiyle iblisin nakredeceği bozuk ve batıl düşünceler pek çoktur. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Ve ruhunu çekip almaya memur olan melek onu cesedinden temiz veya pis olarak mı çekip alacaktır? İmanlı mı imansız mı gidecektir? Ruhun çekip alındıktan sonra ona sema kapısı açılacak mıdır yoksa açılmayacak mıdır? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Araf 40 Ayetlerimizi yalanlayıp onlardan kibirlenen kimselere sema kapıları açılmaz buyurulmakta Ve masivaya alaka ise halen haktan yüz çevirmek ve kibirlenmektir Neuzubillah Allah muhafaza eylesin Amin. Ölümü indinde çekip alınan ruh illiğin aleminde mi yoksa siccin aleminde mi olacaktır? Çünkü kişinin kendi vehmi vücuduna ve çevresindeki vehmi vücutlara olan alakası ruhu için kuvvetli bir bağ olduğundan tabiat aleminde ibaret olan siccin aleminde kayıtlanıp kalır. Tabiatın ötesinde olan hakikat alemine yükselemez. Bunu sırf bu konuyla alakalı ölüm mevzunu işlediğimiz bir sohbet yapmıştık, tasavvuf. Sohbetleri başlığı altında zannediyorum ikiydi. Tasavvur sohbetleri iki. Burada ölümü detayıyla bütün tafsilatıyla anlatmıştık. Mesnevi de şöyle geçer. Ey oğul alakaların bağlarını kopar. azad ol. Ne zamana kadar gümüş ve altın kaydında olacaksın? İşte bu dünya hayatında yaşarken şartlanmalardan kurtulmak. Bu vücudun ruhumuza giydirilmiş olan elbise olduğu bilincine erebilmek. Buna eremeyen ölümle birlikte bu ızdırabı maalesef yaşayacak. Çünkü hala kendini o ceset zannetmekte. Ruh cesetten ayrılmış olmasına rağmen kendisine bakacak, orada yatıyor yatakta, yerde neyse. Kendisi zannettiği için cesedini büyük bir elem, ızdırap çekecek. İşte ölümü haber veren sonbahar mevsiminde bu gibi tefekkürler sana galip gelsin. Çünkü bu ölüm ahiretteki doğuştan ilk mevdindir ki ruh berzahta zahir olur. Ve daha sonra ikinci mevcutta zuhur eder ki bu da cismani bağ solunmasıdır. Daha sonra mizan ve hesap ve sırat ve cennet ve cehennem mevzularına intikal eder. Onları önceki sohbetlerde hep detaylı işlemiştik. Bundan dolayı şimdiki hayattaki halinde dünya sana hamiledir. Ve bu cisim ahirette doğacak olan ruhun için bir rahim gibidir. Öldüğün vakit doğum gerçekleşir. Evet. Ve ruhun berzah alemine doğar. Orada doğuş oluyor. Nasıl bu dünya hayatına doğuysak. Bir de berzahta doğuş var. İşte bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Nahıl 78 Sizi bir şey bilmediğiniz halde ananızın karnından çıkardı. Buyurmaktadır. Ve sen ahiret ilimlerinden sana açılacak şeye izaf, izafet ile şu an böylesin. Yani sen cenin halindeyken dünyevi hayatta türlü lezzetler ve elemler bulunduğunu bilmez ve idrak edemezdin. Ne zaman ki dünyaya doğdun, bunları vücudunun durmaksızın devam eden değişimleri içinde peyderpey bizzat yaşayarak bildiğin ve gördün. Şimdi dünyada ruhun cenin halindedir. Şimdi de dünyada ruhun cenin halindedir. Ahiret hayatındaki lezzetleri ve elemleri bilmez bir haldesin şu an. Ne ki ölüp ahiret aleminde doğarsın, oradaki elemleri ve lezzetleri dünyada gördüğün ve bizzat yaşadığın gibi görür ve bilirsin. İbn-i Tekim Resulullah Efendimiz insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyurduğu bir hadis-i şerifi vardır. <gülüyor> Ölmeden önce ölünüz diye buyurduğu başka bir hadis-i şerifi vardır tabi. Bu manada orayı idrak edebilmek. Ve sana nebilerin ve evliyanın haber verdikleri halde inanmadığın hallere vakıf olursun. Çünkü ölümle birlikte gözdeki perdeler kalkıyor. Orada artık keskin bir görüş başlıyor ölüm anıyla birlikte. İş geçiyor. Ama iş işten geçiyor tabi. Ve bu alemde Allah Teala'nın kulları için vaat ve vaitten yani mükafat ve cezadan yani nimet ve azaptan hazırladığı şeyleri gözünle görüp müşahede ederek dünyevi hayata aldanıp bunları yalanladığına ve inkar ettiğine pişman olursun işte sonbaharda bu gibi fikirler sana galip olsun Sonbaharda diyor yani yaşlılık zamanında bu düşüncelere ağırlık ver yoğunlaş dört mevsimden kış mevsimine gelince evet şimdi kış mevsimi bu mevsimin tabiatı soğuk ve rutubettir. Ve bu tabiat Berzah aleminin tabiatıdır. Evet kış Berzah'ın tabiatıdır. Çünkü kış mevsiminde bu soğukluk ve rutubet ağaçlara ve bitkilere ve bazı hayvanata nasıl bir uzun uyku verir ve onlarda olan hayat eserlerini bahara kadar bağatında gizlerse Berzah da cisimlerdeki hayat eserlerini yeniden dirilme gününe kadar öylece bağatında gizler. Ve berzah sırf ruhani alem olup cismaniyetten hariçtir. Bundan dolayı yeniden dirilme gününe kadar ruhlar bu hal içinde olup onların nimetlenmesi ve azabı da ruhaniyidir. Oradaki nimet ve azap da ruhani şekildedir. Bazı kimselerin zannettikleri gibi ruh cisimden alakasını kestikten sonra diğer bir cisme bağlanmaz. Bu reenkarnasyon fikri batıldır yani öldü tekrar başka bir insanın bedeninde dünyaya geldi böyle bir şey yok şimdi sen berzahta iki menzil arasında yani dünyevi hayat ile uhrevi hayat arasında bulunursun veyahut dünyevi hayatta iken berzaha intikalim vaktinde cennet ve cehennem menzilleri arasındasın acaba sen mümin 46 ayeti kerimesi gereğince Firavun ailesi gibi sabah ve akşam ateşe arz olunan kimselerden misin? Evet bu ayette e, Firavun ve avanesi e, ailesi ateşe sabah ve akşam ateşe sunulurlar. Mealince gelen ayet var ya burada işte kabir yani derzah dediğimiz kabir aleminde de işte cehennem ateşinden sabah ve sabah güneş doğarken akşam güneş batarken cehennem ateşinden nasibi olanlar bu azattan azaplanıyorlar kabir ehli. İşte daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Onun için şeriatta dinimizde güneş doğarken ve güneş batarken e, mevta cenaze toprağa verilmez, gömülmez. Çünkü o berzah alemindeki insanlara sabah güneş doğarken ve güneş batarken cehennemden gelen ateş onları şöyle bir yalar. Azaplanırlar yani. Evet devam ediyoruz. Yoksa Zümer 74'te ayeti kerimesi gereğince cennetler arz olunan kimselerden misin ki müminler gibi cennet bahçelerine bağlanırsın ve onlardan dilediğin mekana inersin. Hadis-i şerifte kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur Buyruşu yönüyle kabre yani berzaha intikalin vaktinde dünyevi hayatta ilahi emirlere muhalefet veyahut nefsani hazlara kapılmışlık sebebiyle mübah olan şeylerin çokluğu ile meşgul olman yüzünden nefeslerini ve vakitlerini ziyan ve israf ettiğin için sana berzahta müşahede edeceğin hal sebebiyle gelecek olan hasreti ve pişmanlığı tefekkür et. Ve sen bu pişmanlık vaktinde fatır 37 ayeti kerimesi gereğince Allah Teala'nın seni dünyaya geri göndermesini temenni edip, Ya Rab Bizi dünyevi hayata geri gönder ki evvelce işlediğimiz amel yerine salih amel işleyelim dersin. Ve Hak Teala sana fatır 37'de geçtiği üzere ben size dünyada düşünüp nasihat kabul edecek kadar ömür vermedim mi? Ve size uyarıcı yani peygamber gelmedi mi? buyurur Ve senin geri gönderilmeyi temenni etmen fayda vermez. Ve Allah Teala seni geri göndermez. Böyle olunca hasretlerin şiddet kazanır ve durmadan içini çekip durursun şimdi dünyevi hayatta elinde fırsat varken böyle bir hasret ve aldanma vakti geleceğini ve hasret ve pişmanlığın fayda vermeyeceğini tam olarak anladığın vakit hasret çekersen hasretin ve tövbe edersen tövbenin ve pişman olursan pişmanlığın fayda vereceği bu dünya hayatında işte bu anlayış ve tefekkür etmen Berzah vaktindeki halin için seni çok çalışmaya ve gayrete sevk eder. Nitekim takım Teala pişmanlığın dünyevi hayatta fayda vereceğini beyanen buyurur ki. Furkan 70. Tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimseler müstesnadır. İşte Allah Teala onların fenalıklarını güzelliklere dönüştürür. Ve aynı şekilde diğer bir ayette. Nisa 18 Fenalık işleyen kimseler için tövbe değildir ki onlardan birisinin ölüm vakti geldiğinde şu an tövbe ettim diye buyurulmaktadır. Çünkü can çekişme halindeki tövbe kabul olmaz. Çünkü can çekişme halinde dünya hayatından olan bu kısım dünya hayatından değildir. O can çekişme anındaki Kısım dünya hayatından değildir. Belki dünya hayatı ile berzah hayatı arasında ortak bir bölümdür. Çünkü o an kişiye berzah kapıları da açılıyor. Ne dünyadan kopmuş ne berzaha tam geçmiş. Arada. Ve genellikle can çekişimlere berzah halleri açılıp gördükleri şeylerden bahsetmeye başlarlar. Etrafında bulunanlar hastalık hali sebebiyle sayıkladığını ve saçma sapan konuştuğunu zannederler. Bu konuları çok detaylı bir şekilde işte ölüm Tasavvuf sohbetleri ölüm konulu bölümde ikinci sohbette işlemiştik. Bundan dolayı can çekişenin dünya hayatındaki bu kısım dünyada işlediği şey hakkında pişmanlığı kendisine fayda vermeyen berzah cinsinden olur. Şimdi bu kış mevsiminde nefsinin gıdası bu gibi tefekkür olsun. İnşallah bu ruhani ve manevi tefekkürler sana faydalı, seni çok çalışmaya ve gayrete sevk eder. Ve sen iki gıdayı yani cismani ve ruhani gıdayı bir araya topladığın zaman cismani gıda sebebiyle muameleler için cismin ve bahsedilen ruhani ve manevi gıda sebebiyle de varidat için aklın geçerli olur. Yani aklın evham ve hayallerden soyutlanmış olarak ilahi varidatları ve rabbani manaları kabule istidatlı olur. Ve sen her bir zamanda ve aklın ile ledün ilmi ve cismin ile de salih amel sahibi olursun. Ve bu iki şey tertemiz Muhammedi şeriatın kendisine teşvik ettiği şeylerdir. Ve sana ilim ve amel ile emreder. Ve seni bu tür ilim ve amele davet eder. Bundan dolayı ey efendi olan ruh ledünni ilimler ile nefsinin kurtuluşuna ve salih amel ile idaren altında olan aza ve organlarının kurtuluşuna çalış. Ey ruh! Bilesin ki muhakkak senin devlet ehlin yani aza ve organların dünya dediğimiz fiiller aleminde hak ve adalet ve insaf içerisinde yaşar ve açık bir yol olan şeriat caddesi üzerinde bu sıfatlar ile yürür ise Allah Teala o aza ve organları kıyamet gününde senin için adaletli bir şahit olarak ikame edip, senin dünyadaki güzel fiil ve davranışlarını ve siretinin güzelliğini ve yaşantının güzelliğini beyan ile lehine şehadet ederler. Ve eğer bu aza ve organların ilahi emirlere muhalefet eder ve şeriatın men ettiği yola saparlarsa, bu durumda onların şehadeti aleyhine yansıyıp, Hak Teala onları kıyamet gününde dünyadaki kötü siretine ve fena yaşantına şahit yapar. Çünkü ağza ve organların dünyada unsurlardan oluşmuş olan madenden ibarettir. Ve onların hareket ettiricisi sensin. Ve sen onları isteğine göre kullanırsın. Onlar senin iraden altında zebundur. Örneğin sen onları itaat yoluna sevk edersen onların bu iradene aykırı olarak asilik yoluna gitmeleri mümkün değildir. Böyle olunca ey ruh Allah'tan kork ve muhalefetten sakın. Hak Teala Hazretleri bu hali beyanen Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Yasin 65. O günde biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyi bize elleri söyler ve ayakları şehadet eder. Ve yine buyurur ki, İsra 36, kulak ve göz ve kalbin her birinden ameli sorulur. Bilinsin ki, Zümer 69 ve 70, mahşerde arz Rabbinin nuruyla aydınlanır ve kitap konulur ve nebiler ve şahitler getirilir ve onların arası hak ile kaza olunur ve onlara zulmedilmez ve her nefse işlediği şeyin tam karşılığı verilir ve Allah Teala onların işledikleri şeyi bilir buyurulmaktadır bu ayet-i kerime gereğince kıyamet gününde yeryüzüne öyle bir ilahi tecelli olur ki bütün içindekileri zuhura çıkarır çünkü Rabbinin nuruyla parlar ve aydınlanır nur kendi zahir olup ve eşyayı da zahir edici olduğundan yeryüzünün Rabbinin nuruyla aydınlanması da kendisinin ruhani oluşumunda, zuhurundan ve gizlediklerini de ruhani oluşunda açığa çıkartmasından ibaret olur. Ve beşer ve diğer cesetler yeryüzünün gizlediklerindendir. Bundan dolayı beşer cesetleri de ruhani oluşunda açığa çıkar. Ve kitabın konulmasından kasıt hesap ve mizandır. Hesap ve Mizan denilince zannedilmesin ki hakdaala hakimler gibi bir yerde durup onun huzurunda milyarlarca beşer fertlerinin bire bire hesabı ve sorgusu hali görülecek ve amel defterleri okunacak ve amelleri dünyada bildiğimiz şekildeki terazilere konulup tartılacak ve neticede onların lehinde veya aleyhinde hükmedilecek. Bu kesinlikle böyle değildir. Hakdaala Hazretleri Seriül hisap Yani hesabı seri görücüdür Ve hesap odur ki Hak Teala Lokman 28 Sizin halk edilmeniz ve yeniden diriltilmeniz Ancak tek bir nefs gibidir Ayeti kelimesi gereğince Tek bir tecelli Her bir nefiste gizli olan amellerin suretlerini Onların etrafında açığa çıkartır Çünkü Ameller ağacın meyvesi gibidir. Nitekim tek bir tecelliden ibaret olan baharda her bir ağaç kendinde gizli olan yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri açığa çıkarır. Ve hepsi bende bu vardır diye cevapla hesaplarını verir. Ve mizan odur ki her bir amelin sureti ancak kendi sahibine bağlanıp sahibinden başkasına gitmez. Enam 164 Kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Zelzele 7 ve 8 Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Ayet-i kerimeleri gereğince her bir ferde ait olan ameller ve ahlak ve vasıflardan bir zerre eksik ve fazla olmaz. Bundan dolayı bu genel tecelli neticesinde hesap ve mizan beraberdir. Tarık 9 ve 10 ''Gizli şeylerin açıklanacağı gün artık onun kuvveti olmaz ve yardımcı da yoktur.'' Ayet-i Kerimesi bu manayı haber verir. Nitekim bu halin benzeri alemde görülür. Baharda her bir ağacın yaprakları ve çiçekleri kendisinde gözükür. Kayısının yaprağı ve çiçeği kızılcık ağacında gözükmez. Ve her ağacın meyvesi kendi istidadı misretinde olup fazla ve eksik değildir. Bir elma fidanında 500 kilo elma çıkmaz. Ve aynı şekilde meyvesi olmayan kavak ve söğütte meyve olmaz. Araf 7 ve 8'de kıyamet günü nizan haktır buyurulur. Nebilerden kasıt dünyada ilahi emir ve yasakları tebliğ eden saadetlilerdir. Ki onlar kendilerine tabi olan ruhların imamı olan külli ruhlardır. Ve şahitlerden kasıt ruhani oluşum üzere zahir olan nefislerin aza ve organlarının ve onların sabit ayınlarının açılmasıdır. Şehadet aleminin madde bedenindeki el ve ayak konuşmaz ancak dil söyler. Çünkü bu alemin adeti böyledir. Fakat ruhani oluşum üzerine tayyün eden bedenlerin elleri ve ayakları konuşur. Mahşerde konuşacak bunlar. Çünkü kelam ruhun özelliklerindendir. Ve aynı şekilde görmek de böyledir. Bu alemde gören ancak gözdür. Fakat ruh her yönden görür. Bundan dolayı mahşerdeki bedende ruhi hükümler ve eserler zahir olur. Ve bu hal dünya hayatında türlü mücahedeler ve riyazet ile Hayvani sıfatlardan temizlenmiş olan ve tabii kesifliğinden kurtulup cisimleriyle ruhları arasındaki muhalefeti giderebilen evliyallah indinde bizzat hakikatinin yaşanmasıyla aşikardır. Hayvani hükümlerde gark olmuş olan kesafet ehli bu hali inkar ederlerse mazurdurlar. Çünkü onlar bu zatları da kendileri gibi zannederler. Nitekim Resulullah Efendimiz biliyorsunuz 360 dereceden görürdü o mertebede kemalata ulaşmış ehlullah da aynı şekilde her tarafından görür sadece baş gözünün gördüğü yeri görmez ve senenin dört mevsiminden her bir mevsimde cisimlerde her yaşın gereğine göre bir takım illetler ve hastalıklar meydana geldiği gibi bu mevsimlerin her birinde ruhlarda da bir takım illetler ve hastalıklar ortaya çıkar örneğin ilkbahar cisiminde hayvani şehvet artar Gençlik döneminde işte. Ve her yaşın icabına göre bu şehvetin ciddeti ruhu manaları mütealadan yani engelleyip şehveti dindirme yoluna meill ettirir. Ve bu hal ruhun hastalığı ve illeti olur. Bundan dolayı her bir mevsimde sana tarif ettiğimiz ruhani gıdalara dikkat et ve onların tedarik etmekle meşgul ol. Çünkü senin ile o ruhani gıdaların alınması arasına giren ve onların alınmasına engel olup ruhunun kuvvetlenmesine mani olan şey senin illetindir, senin hastalığındır. Ve bu maniler şudur ve budur diye belirlemek ve burada sayıp ve izah etmek, etmek mümkün değildir. Çünkü o maniler şahsa ve yaşa göre değişir. Örneğin ilk mevsiminde şehvetin şiddeti bir delikanlıyı son derece meşgul eder. Fakat bir ihtiyara olan şehvet tesiri başka şekilde olur ve onun ruhunu diğer bir takım fikirler ile meşgul eder. Böyle olunca herkes her mevsimde kendi manilerini zeka ve kavrayışına göre kendisi belirler. Çünkü insan kendine basiret üzeredir. Ve sen seninle ruhunun hayatı ve sıhhati ve devamlılığı için lazım olan ruhani gıdaların arasına engel olarak giren sebepleri çok iyi bilirsin. Ve bunlar bir takım masivaya ilgilerdir ki kalbin perdelenir. Ve biz bu ruhani gıdalar bahsinde ilimleri anlattık. Amellere dair bir şey söylemedik. Ve ameli ruhun gıdası edinmedik. Çünkü ruh ameli sebebiyle değil ilahi ilmi sebebiyle hayat bulur. Ve ilahi ilim de ancak amel ile zahir olur. Ve ilimsiz amel taklit olup taklidin afetleri çoktur. Ve amelsiz ilim ise sahibine mal olmamış, sahibine mal olmamış olan bir ilim olduğu için iğreti'dir. Ve iğreti olan elbise ölüm halinde nasıl ki vücuttan çekip alınırsa, bu ilim de öylece vücuttan çekip alınır yani edindiği ilimle amel etmediyse diyor, o iğretidir, çekilip alınır. Şimdi bu muhtelif zamanlarda ilahi ilimlerin kazanılmasıyla emrettiğim vakit ameller ile de emretmiş olurum. Çünkü amel ilmin neticesidir. Ve öncelikle emretmek, netice ile emretmek demektir. Bunun zahiri örneği budur ki, tabip senin gıdan, zirbaç yemeği olsun der. Oysa tabibin söylediği zirbaç yemeği sözüyle cismin gıdalanması mümkün değildir. Çünkü bu sözde ancak mana bulunmaktadır. Oysa suri olan senin cismin suri bir gıdaya muhtaçtır. Bu sözün manasıyla cismin gıdalanmaz. Afrika'nın kuzeyi olan batı tarafında meşhur bir yemek olan zirbaca bir ruhaniyet konulmuştur ki yenildiği zaman cisim o ruhaniyetle kaim olur. Bundan dolayı ondaki ruhaniyeti cismine geçirmek için o yemeğin suretini tedarik etmeye mecbursun. Böyle olunca sen bir miktar et alırsın. Ve bu ete şeker ve badem ve safran ve sirke ve biber ve diğer bir takım kokulu baharları katarsın. Ve bu karışımı hafif ve orta ateş üzerinde pişirirsin. Kıvama geldiği zaman ateşten indirip yersin. İşte bu yemeğin sureti sana ruhaniyetini verir. Ve o ruhaniyet Allah Teala'nın bu yemeğin suretinde senin için verdiği bir emanettir ki sen o ruhaniyet ile canlanırsın ve sıhhatini takviye edersin. Ve cisminde mide ve bağırsaklar gibi organlar o gıdayı hazmedip cismine lazım olan maddeleri vücuda yayar. Ve lüzumsuz kalan maddeleri de dışarı çıkarır. Ve sen bu fazla olan maddeleri tuvalet yoluyla dışarı atarsın. Ameller de zahiri yemekler gibidir. O amelleri işlersen manevi ilimler ve dereceler cinsinden olan ruhaniyetlerini alırsın. Ve ahiret ruhani oluşumu galip olan bir alem olduğundan, bu zahir ve şehadet aleminden gözünü kapadığın zaman kazandığın manevi dereceleri o alemde bulursun. Bundan dolayı bu alemde zahiri yemeğin fazlası olan dışkıları fare ve pislik böceği gibi süfli hayvanlara terk ettiğin gibi amellerin ahirete ait şiddetlerini ve zorluklarını da azap ve terbiye yurdu olan cehennemde kafirlere terk edersin. Çünkü bu amellerin ruhaniyetini almak için seher vakitlerinde tatlı uykunu terk ettin. Ve mescitlere gitmek ve Allah yolunda çalışmak zahmetini tercih ettim. Ve soğuk havalarda titreyerek abdest üzerine abdest aldım. Ve nefsinin nahoş gördüğü amelleri işlemek zahmetine ve zorluklarına tahammül ettim. Bundan dolayı dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Hadisi şerifi gereğince bu zorlukları seçmekle dünyayı kendine zindan ettim. Ve gıda sıranı savdum. Fakat kafirler ve günahkarlar dünya hayatına ve onun lezzetlerine güvenmiş ve aldanmış olup rahata meylettiler. Ne zaman ki bu zahir alemden tabi ölüm ile gözleri kapandı, şiddet ve zorluk sırası onlara geldi. Böyle olunca amellerin ruhaniyetlerini almakla sen onların ahirete ait zorluklarını ve şiddetlerini kafirlere terk ettin. İşte amellerin dışarı Çıkarılan fazlası Dünyada bu şiddetli şedi amellerdir ki Sen ahiret hayatı yönünden Onların hepsini terk ettim Ve ahirete ancak Allah Teala'nın onlara verdiği Onların latifliklerini çevirdim Ve bu latifliklerin kaynaklarını ve menbaalarını Allah Teala'nın Ankebut 69 Bizim yolumuzda mücadele edenleri Elbette biz yolumuza Hidayet ederiz Ve Bakaras 282 Allah'tan sakının ki Allah size öğretsin. Mübarek sözlerinde dünyada gördüm. Yani Allah Teala bu ayetlerde ulum ve derecata nailiyetin sebebini sana gösterdi. Şimdi cismani gıdanın sebebini yapmadıkça ona ulaşamayacağın ve onun ruhaniyetine nail olamayacağın gibi bu ruhani gıdayı da bilmedikçe ona ulaşamazsın. Şimdi cismani gıdanın amellerinin şiddetlisi onu yemendir ve onu yemen ise ameldir ve bu Yeme ameli için bu cismani gıda hakkında bir takım hizmetkarlar lazımdır. Onlar da dişler ve dil ve boğaz ve yemek borusu ve mide ve bağırsaklar ve ciğer gibi organlardır. Bu hizmetkarların hizmeti neticesinde o yemekten senin cismine hayat ruhu yayılır. Ve başka bir kimsenin yediği yemekten sana bir menfaat hasıl olmaz. İşte bu ruhani gıda da böyledir. Bu ruhani gıdayı ancak bizzat senin alıp yemen gerekir. Ve bu durumda o ruhaniyeti Allah Teala sana ihsan eder. Ne acayiptir ki insanların çoğu bu şerî amelden hasıl olan ilahi gıda sebebiyle ikame edilecek olan bu ruhani oluşundan kör oldular. Bilinsin ki nebiler ve evliya gördüklerini bildiler ve bildiklerini söylediler. Diğer insanların gözleri kapalı olduğundan onlar sadece dinlediler. Ve dinleyenlerin bir kısmı inandı ve amel etti. Ve bir kısmı inanmakla beraber rahat bir nefsani lezzetlerden geçemeyip Ameli terk ettiler ve bir kısmı da inanmadığı için amel etmedi. Bu son iki kısım dünya hayatına güvenmiş ve aldanmış olanlardır. Bunlar ölüm ile uyandıkları vakit görüp pişman olacaklardır. Ve nebilerin ve evliyanın bu sözlerine şimdi gülüp onları inkar edenler ahiret hayatının şiddetleri içinde ah edip inleyeceklerdir. Cenab-ı şeyh Ekber ahirete ait halleri dünya hayatında müşahede edenlerden olduğu için insanların körlüğüne hakkıyla şaşırmışlardır ve onlar bu müşahedelerine dayalı olarak buyururlar ki biz kesinlikle bildik ki muhakkak cisim kıyamet gününde amelinin sureti üzere ve nefs-i natıka da aynı şekilde amelinin sureti üzere haşrolunacaktır çünkü şu an dahi değişim içinde olan dünyamız kıyamet gününde değişerek bir değişim daha geçirecektir ve bu değişimde ruhani oluşum galip olacak ve beşeri nefsi natıkalar da aynı şekilde ruhani oluşumun galip olduğu cisimlere bağlanacaktır. İşte haşır gününde verilecek olan cisimler amellerinin suretine uygun ve nefsi natıkalarda kendilerine galip olan sıfatların suretine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu alemde kendisine türlü hayvani sıfatlar galip olanların sureti de bu hayvani suretlere dönüşecektir. Böyle olunca bu alemde salih ameller işleyenler, sahipler iki güzel suretten var olacaktır ki birisi cismine ve diğeri ruhuna ve nefsin atıkasına aittir. Ve iki kelime arasını toplayacaktır ki birisi cismi, diğeri ruhudur. İşte bu söylediğimiz güzel yön amellerden olan gıdadan kaynaklanır. Dedik bu hafta sohbetimizi burada noktalandırdık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar. Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el al emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl hakkı bil hakkı vel hadii ila suratikel mustakim. Ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanenlezi yar'ani Subhanenlezi mekani Ya'lamu mekani Subhanenlezi yar'ani Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyid al-Evvelin vel-Ahirin Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecma'in Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve salamun alal murselin wal hamdulillahi rabbil alemin al fatiha